Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu ve Habeşistan'a hicret. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza Müslüman oldu. Bu şekilde Müslümanlar biraz güçlenince Mekke devleti Müslümanlara karşı taktik değiştirdi. Çünkü aslan avcısı olan Hamza'nın Müslüman oluşu onları korkutmuştu. Bunun üzerine Rebiya'nın oğlu Utbe'yi Temsilci seçerek, onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Utbe o sırada Kabe'nin yanında oturmakta olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Muhammed eğer bu getirdiğin davayla zengin olmak istiyorsan en zenginimiz oluncaya kadar sana para toplarız. Eğer bu getirdiğin davayla şeref kazanmak istiyorsan seni efendimiz olarak seçeriz. Öyle ki hiçbir işimizi sana danışmadan yapmayız. Şayet kral olmak istiyorsan seni kral yaparız. Eğer bu sana gelen şey hakkında gelemediğin bir hastalıksa bütün imkanlarımızı seferber ederek sana doktor buluruz. Belki şifa bulursun dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Utbe'nin bu sözlerine karşı Sadece Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti kerimeyi okudu. Hamim bu ayetleri bilecek, anlayacak Herhangi bir kavim için Ayrı açıklanmış hükümlerce amel edenlere Müjdeler verici muhaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle korkutucu Arapça bir Kur'an olmak üzere Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır Böyleyken onların çoğu bunu düşünüp kabulden yüz çevirmiştir Artık dinlemezler onlar Onlar bizi kendisine davet ede geldiğin şeyden kalplerimiz örtüler içindedir Kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. İstediğini yap, biz de yapacağız derler. Utbe bu girişiminde başarılı olamayınca, Mekke devlet adamları daha büyük bir heyet oluşturarak, tekrar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler. Ve yine davasından vazgeçmesine karşılık, ...zenginlik, devlet reisliği, şan, şeref, şöhret gibi dünyalıklar teklif ettiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu tekliflerine de şu cevabı verdi. Dilediklerinizin hiçbirisiyle alakam yoktur. Getirdiğim dava mallarınızı istemek, aranızda şeref, makam sahibi olmak, kralınız olmak için değil... Lakin Allah beni size peygamber olarak göndererek bana bir kitap indirmiştir. Size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretmiştir. Ve ben Rabbimin risaletini size tebliğ ederek size nasihatte bulundum. Eğer size getirdiğim bu davayı kabul ederseniz, dünyanız ve ahiretiniz için saadet bulursunuz. Reddederseniz, bende Allah ...aramızda bir hüküm verinceye kadar sabrederim. Kureyş heyeti bundan da bir sonuç alamayınca... ...müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir suikast düzenledi. Fakat bu zalim de kötü niyetinde başarılı olamadı. Mekke devleti İslam'la mücadele için her yönteme başvuruyordu. Haris'in oğlu Nadr da İslam aleyhindeki bu kampanyaya iştirak eden hain bir müfteriydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birilerine İslam'ı tebliğ edince o atılıp şöyle bağırıyordu. Onu dinlemeyin, onun anlattıkları masaldan başka bir şey değildir. Fakat mekke Küfür Devleti'nin bu şiddetli terörüne rağmen İslam'ı tebliğ devam ediyordu. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dava arkadaşlarından Abdullah bin Mesud, Kabe'nin yanına gidip canını tehlikeye atma pahasına Kur'an'dan şu ayeti kerimeleri okumaya başladı. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde ederler. O göğü yükseltmiştir. Tartıyı koymuştur. Tartıda haksızlık etmeyin ve teraziyi adaletle doğrultun. Tartıları eksik yapmayın. Allah yeri canlı yaratıklar için meydana getirmiştir. Oradan meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu neler güzel kokulu otlar vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden, ...hangisini yalanlarsınız? Ne var ki orada bulunan İslam düşmanları... ...Abdullah bin Mesud'un bu hareketi üzerine... ...onu o kadar çok dövdüler ki... ...komalık oldu. Çünkü o... Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kabe'de ilk defa açıkça ve müşriklere karşı Kur'an okuyan sahabi olmuştu. Her şeye rağmen Müslümanlar inançlarından vazgeçmiyorlardı ve gün geçtikçe İslam'ı kabul edenlerin sayısı artıyordu. Bu gelişmeler üzerine Mekke Devleti ...daha sert önlemler almak üzere Müslümanlara karşı işkenceyi tekrar başlattı. Bu fiili işkencelere en çok maruz kalanlar Hz. Bilal, Hazreti Ebu Bekir... Ebu Zer ve Yasir ailesiydi. Öyle ki daha önce gördüğümüz gibi Yasir ve hanımı bu devlet işkencesi altında can vererek şehit olmuşlardı. Bu karı koca İslam'ın ilk şehitleri olma şerefine de kavuşmuşlardı. Oğulları ammarsa şuurunu kaybedecek kadar işkence görmüştü. Fakat bu şehitler ölmediler. Çünkü Allah kendi yolunda öldürülenler için Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz iyice anlayamazsınız. <Gülüyor> O halde her ölüye şehit denmez, yalnız Allah yolunda öldürülenlere şehit denir. Mekke Devleti'nin Müslümanlara uyguladığı bu işkence terörü dayanılmaz hale gelince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imkanı olan Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerini emretti. Çünkü Habeş Kralı Necaşi adaletine güvenilir bir insandı. Hristiyan olan Necaşi dinler hakkında bilgi sahibiydi ve Müslümanlar Habeşistan'a gitmek üzere ...yola koyuldular. Dinlerinden hiçbir taviz vermeksizin... ...Mekke'de yaşayamayacağını anlayan Müslümanların... ...bu şekilde... Habeşistan'a göç edip emniyete kavuşmaları Mekke Devleti'nin hoşuna gitmedi. Bunun üzerine teşkil ettikleri bir heyeti rüşvet olmak üzere birçok hediyelerle birlikte Habeşistan Kralı Necaşi'ye göndererek ülkesine sığınmış olan bu Müslümanları geri istediler. Kral Necaşi'nin huzuruna kabul edilen Mekke elçileri şöyle konuştular. Ey kral, bizim ülkemizden bazı anarşistler senin ülkene sığındılar. Senin dinine de girmediler. Öyle bir din uydurdular ki, ondan ne biz ne de sen bir şey anlıyorsun. Babaları, amcaları, aileleri onları geri vermen için bizi sana elçi olarak gönderdiler. Necaşi'nin rüşvet almış olan papazları söze karışarak ey kralımız bunlar doğru söylüyorlar. Ülkemize sığınanları bunlara teslim edin mi ne götürsünler. Necaşi ise şöyle dedi asla vallahi ben ülkeme iltica edip beni başkalarına tercih eden insanları anlattıklarınızın doğru olup olmadığını sormadan Mekkelilere teslim etmem dedi. Daha sonra kral Necaşi Müslümanları çağırarak şöyle sordu Sizin milletinizden ve vatanınızdan ayıran bu yeni din nedir? Bu benim dinime ne de bir başka milletlerin dinine benzemiyor Müslüman adına Cafer bin Ebi Talip söz aldı ve şöyle konuştu Ey kral biz cahiliye içinde yüzen bir millettik. Putlara tapar, ölü hayvanları yer, fuhuş yapar, yol keser, ve kötülük eder, kuvvetlimiz zayıf olanımızı ezerdik. Ta ki Allah bize içimizden soyunu bildiğimiz, doğruluğuna güvenilir ve iffetli bir kimse olduğuna inandığımız bir peygamber olarak gönderdi. O da bizi Allah'ın birliğine ve ona kulluk etmeye davet ederek, onun dışında bizim ve atalarımızın tapmakta olduğumuz putları, taşları, ağaçları imha etmemizi, doğru sözlü olmamızı, emanete riayet etmemizi, akrabaları ziyareti, komşulara güzel davranmamızı, haramdan ve kan dökmekten uzak durmamızı, fuhuştan, yalandan, yetim malını yemekten, namuslu kadınları kötülemekten kaçınmamızı, Sadece ve sadece Allah'a kulluk etmemizi ona hiçbir şeyi hiçbir kimseyi ortak koşmamamızı emretti. Cafer'in bu sözleri üzerine daha sonra Müslüman olan kral Neçarşi Mekkeli heyetin dediklerini kabul etmeyip Onları huzurundan kovdu ve bana bu saltanatı verince benden rüşvet almadı, ben nasıl rüşvet alırım dedi. Adil Kral Necaşi'nin bu güzel tutumu karşısında ne yapacaklarını bilemeyen Mekkeli heyet bir şey elde edemeden geriye döndüler.